Merhabalar. Ee, Aralık ayının ve 2011 yılının son söz programında ben Cem ve ekip arkadaşım Gizem'le beraber çok güneşli gözüken ama aslında çok soğuk olan bir Aralık gününde beraberiz. Ee, i̇ki haftadır e, yetişkinler olarak e, program çekiyorduk ve e, aslında çok fazla e, ekip arkadaşlarımızın sesi duyulmuyordu. Bu hafta Gizem bizi eşlik etti bu konuda. Evet. Gizem bu haftaki konuğumuz kim acaba? İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminden Kenan'la Kenan birlikteyiz bugün. Merhaba Kenan. Merhaba. Ee, Kenan'la beraber e, Gençlik Çalışmaları Biriminin e, de içinde bulunduğu bir proje olan e, Bir Maruzatım Var projesini konuşacağız. Hı hı. Ee, önce biraz kendini tanıt istersen <gülüyor> ardından proje ortakları hı hı. ve proje üzerine konuşuruz. Peki Kenan ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. Aslında bu programın da destekçisi ve koordinasyon yapan Çocuk Çalışmaları Birimi ile kardeş bir kuruluşuz bizde. Çocuk Çalışmaları Birimi bizim üst katımızda komşumuz oluyor. Çok da sevdiğimiz arkadaşlarımız onlar da zaten. Gençlik Çalışmaları Birimi İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Toplum Yönleri Vakfı'nın ortaklaşa kurduğu bir birim. ...gençlik üzerine araştırmalar yapan ve çeşitli projeler yürüten bir birim. Aslında ben de buraya o birimin işte 2011 yılında gerçekleştirdiği bir maruzatım var projesini anlatmak için geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş geldin. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bu proje neden yapıldı? Nereden çıktı bu fikir? Amacınız neydi? Nelerden bahsetmek, neleri gün yüzüne çıkarmak istediniz? gençlik çalışmaları birimi olarak aslında Türkiye'de böyle farklı farklı projeler yapmaya çalışıyoruz gençlik alanı için yani belki sizler de farkındasınız son zamanlarda sosyal medya çok ilerledi insanlar Türkiye'de Facebook ve Twitter kullanmaya çok aktif bir şekilde başladı ve şöyle bir düşünceden çıkıyor aslında bizim bu bir maruzatın var projesini yapmak çok güzel aslında gençler ...le beraber çalışıyoruz ama gençlerin bir, bir sürü sorunu var. Ee, sosyal aktör üzerinden işte toplumsal cinsiyet, örgütlenme, barınma, işsizlik gibi sorunlar yaşıyoruz... ...ya da internet sansürüyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz. Gençler bu sorunları aslında bir takım araçları kullanarak gerçekleştirsin istedik... ...ve burada da bizim bu projede de aslında bu araç video. Gençler gündelik hayatta yaşadıkları problemlerin videosunu çekip aktivizmle yapması üzerine kurulu bir proje bu bu proje ile ilgili de aslında iki eğitim bir tane de buluşma gerçekleştirdik. O eğitimlerin içeriğini ve buluşmayı birazdan anlatabilirim ama birazcık isterseniz projenin partnerlerinden bahsedeyim. Proje Olof Palme Merkezi destekli bir proje. İsveç'ten bir kuruluş Olof Palme. her sene Türkiye'ye belli miktarlarda projelere destekler veren bir kuruluş Olof Palme Merkezi. Ee, bizim de yaklaşık 2008'den beri İsveç'teki bir tane partnerimiz var İsveç Gençlik Konseyi ELSU'yu ...onunla beraber gerçekleştirdik biz aslında bu projeyi bu yıl ee, zaten ki genç İsveç Gençlik Konseyi ile de bir süredir zaten farklı farklı projelerde deneyimimiz var ee, İsveç'te İsveç Gençlik Konseyi de aslında gençlik çalışmaları biriminin yaptığı tarzı işler yapıyor İsveç'te ee, 2011 yılı içerisinde bu projeye gerçekleştirirken işte biz Türkiye'de iki tane eğitim yaptık. Ee, İsveç Gençlik Konseyi de İsveç'te bir tane eğitim yaptı. Biz de Türkiye'den işte çalışma arkadaşım nesiyle beraber o eğitime e, Türkiye'de yaşadığımız deneyimi aktarmak için gittik. E, i̇şte Türkiye'de bir açık çağrı yaptık aslında bu eğitimler için. E, yaklaşık 120 tane başvuru aldık e, bu çağrılarda. E, bu çağrıyı da aslında bütün mail gruplarına sivil alanla ilgili bütün mail gruplarına e, ya da böyle işte e, network içerisinde olduğumuz her kuruluşun e, mail gruplarına attık. Çünkü bu eğitimleri yaparken derdimiz aslında sadece sivil alanda örgütlenmiş insanların katılımı değil. Ama aynı zamanda işte bir derdi olan insanların bu eğitime katılmasına da sağlamaktı. Ee, o yüzden hani eğitim başvurularında bir örgütlenmeyi temsilen gelmek e, zorunluluğu yoktu. 120 başvuru arasından yaklaşık 5 kişilik bir e, ekiple beraber bu, bu başvuru formlarını inceledik. E, bu arada e, Türkiye'de işte bu projenin... Diğer partner Toplum Yönülleri Vakfı. Yani Toplum Yönülleri Vakfı, İsveç Gençlik Konseyi ve Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi olarak gerçekleştirdik bu projeyi. Toplum Yönülleri Vakfı'ndaki arkadaşlarımız da bize hem eğitimin içeriğinde hem de aynı zamanda bu başvuru formlarının incelenmesinde çok destek oldular sağ olsunlar. Zaten Toplum Yönülleri Vakfı ile beraber çalışıyoruz birçok projede. Çok da sevdiğimiz arkadaşlarımız var orada. Bu 120 kişilik başvuruyu... 15 er kişilik 2 tane eğitime böldük 15 tane farklı katılımcının olduğu bu başvuru formları incelerken de aslında işte kadın erkek eşitliği coğrafi dağılımı ve yaşlara dikkat ettik çünkü derdimiz hep kadın ya da hep erken gelmesi değil belli dengelerin olmasını sağlamaktı. Video ile ilgili insanları da aldık ama video ile hiç ilgisi olmayan insanları da aldık. İşte sosyal, e, sivil alandaki insanları da aldık ama sivil alanla alakası olmayan insanları da aldık. Çünkü eğitimlerin hepsinin temelinde deneyimsel öğrenme, modülü, deneyimsel öğrenme üzerine kurduğumuz eğitimlerdi bunlar. İnsanlar bildiklerini ortaya dökerek oradan aslında bir şeyler üretmeye çalıştık her iki eğitimde de. İlk eğitimi 14-18 Ekim tarihinde yaptık. İstanbul'da gerçekleştirdik. 15 katılımcının olduğu yaklaşık 6 farklı sivil toplum örgütünden ee, yanlış hatırlamıyorsam da 2 tane de sadece yani herhangi bir örgütü temsil etmeden gelen arkadaşımız vardı. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Farklı şehirlerden Gelenler oldu mu mesela? Aynen öyle. Bu ilk Her eğitimde aslında mesela İstanbul'dan gelenler iki ya da üçer kişiydi. Hmm. Her iki eğitimde de ama daha çok böyle işte burada işte Samsun'dan gelen vardı, İzmir vardı, Mersin vardı. Hani farklı farklı şehirlerden başvuranlar vardı. Biz başvuru, başvuru formlarını incelerken de aslında coğrafi dağılıma dikkat etmeye çalıştık. Her, her coğrafyadan insanları almaya çalıştık hmm. bir eğitimde. Peki bir şey soracağım. Eğitimli insanların çektiği videolar mı yoksa sadece boş başvuru yapanların göre kafanıza göre mi seçtiniz? Ee, tekrar şey yap istersen çok anlayamadım. Şöyle söyleyeyim. Ee, bu kısa filmleri çeken insanlar daha önce bunun eğitimini almış ha. insanlar mı yoksa normal e, katılmak isteyen sıradan... ...vatandaşlarımız mı? Aslında şöyle mesela o, o iki tane... 15 beşer kişilik eğitimdeki insanların... ...bir kısmı böyle video ile ilgili çok harika... ...bilgileri olan insanlar vardı. Çünkü gelirken böyle... ...işte çok profesyonel kameralarını... ...getirmiş arkadaşlarımız vardı ama bir kısmında... ...hiç alakası yoktu. Kamerası da yoktu. Herhangi bir aleti de yoktu. E, derdimiz burada aslında hani... Ortak noktayı bularak bir şeyler üretmekti. Ee, yani teknik malzemesi olmayan insanlar da geldi. Çünkü biz teknik malzemeyi zaten sağlıyorduk onlara. Herhangi ses kaydını alacak aleti ya da işte e, kayıt alacak cihazını bizler de destek olduk. Ee, dediğim gibi hani çok profesyoneller de vardı, profesyonel olmayanlar da vardı. Çünkü önemli olan aslında birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleriydi insanların bu eğitimlerde. Hı -hı. Harika aletlerle, harika insanlarla, harika videolar çıkarmak değil. Aslında... Ee, videoyu kullanarak aktivizm yapmayı göstermeye çalıştık birazcık da böyle işte Türkiye'deki sivil alanda yani güzelde bir şey yaptığımızda ininiyoruz i̇şte çok da güzel şirin bir internet sitesi var i̇şte www.birmarzatim.org aynı zamanda Facebook'ta da bir marzatım var diye bir fan e, hayran sayfası var oradan da bize e, bizi bulabilirler ee, ben bu söylediğiniz internet sitesine de girdim. Hı hı. E, çok güzel bir internet sitesi ve hani e, çok aslında e, kafa karıştırmayan gayet e, kolay bir biçimde filmleri bulabileceğiniz bir internet sitesi. E, filmleri çekmek e, kısmında e, mesela üç tane e, şart veya koşul demeyeyim de hani bunlar herhalde bu tarz filmler tercih ediliyor. Mesela... Kişilik haklarına saldırı ve hakaret içermeyen ve e, işte telif haklarına ve e, bunun gibi e, kullanım e, hakkını e, konusuna izin alınmış aslında e, filmler tercih ediliyor anladığım kadarıyla. Aslında bu baya güzel bir şey çünkü e, haklarla ilgili olan e, filmler ortaya çıkartılırken bir yandan da bir e, hak korunması konusunda aslında bir gönderme de var orada. E, bu benim dikkatimi çekti bayağı. Yani normalde hani mesela e, kısa film festivallerinin olduğu e, internet sitelerinde de aslında bu tarz sözleşmeler veya e, şeyler oluyor. E, şartlar koşulları oluyor ama bunlar çok küçük yazar veya hiç yazmaz. ya Bunları aslında kimse bilmez çoğaltıl bu olması gerektiğini. E, bir de aslında filmler üzerinden konuşursak bilmiyorum Gizem sen iz, izledin mi? İzlemişsin galiba. Evet izledim birkaçını baktım yani siteye. Bazıları çok... Çok beğendim açıkçası. Çok eleştirel filmler var. Ee, mesela toplumsal cinsiyetle, eğitim hakkıyla, barınmayla, sağlıkla ve ulaşımla ilgili... ...işsizlikle ilgili, üniversiteyle ilgili e, pek çok film bulabilirsiniz. Ve e, hepsinin e, kendine göre anlatmaya çalıştıkları meram e, aslında hepimizin yaşadığı şeyler. Ben ki, açıkçası ki üniversite öğrencisi olmam rağmen kendimden çok şey buldum orada. Evet. Bence de ben şey, benim şey dikkatimi çektim bir tane e, lise ve üniversite arasında bir video o gerçekten harika bir video yani çok hoşuma gitti <gülüyor> liselilerin düşünceleri üniversiteye geçtikten sonraki yaşamların nasıl değiştiği ve geriye dönmek istemeleri <gülüyor> ve aslında siteye baktığımız zaman röportajlar bölümünde de konuşmacaları tek tek dinledim. Hepimizin düşündüğü fakat daha önce dile getirmediğimiz ya da o şekilde o kadar güzel dile getiremeyeceğimiz şeyleri söylemişler. Hatta anneme de dinlettim ben bunları. <gülüyor> hani dinle dinle dedim. Attım sayfanızı yani. Önemli Ve, videolar falan çok hoş. E, şey aslında o bahsettiğim videoyu şöyle çektik. E, Bizi arada böyle işte bu eğitimi yaptık. Beş günlük bir eğitim ama bize böyle e, destek isteyen bu eğitimi yapmak... ...kendi örgütlenmesi için yapmak isteyen insanlar da bize arayıp da talep edebiliyorlar. Ee, i̇şte o liseyle ilgili eğitimde Samsun'da İğne Deli Gençlik Merkezi'nde çektik. Orada liseli arkadaşlar vardı ve o arkadaşların böyle bir derdi vardı ve bununla ilgili bir şey çektiler. Ee, bir de şey yani o videolarda, yani videoların bir kısmı da böyle akıllı telefon dediğimiz bir takım telefonlarla çekildi. Ve hatta bir kısmını belki telefonla bile kurgulayabiliyorduk. Onları da gösterdik aslında eğitimde. Hani bu işleri çok böyle harikulade bilmek gerekmiyor ama birazcık üzerine gidince çok basit çok şirin şeyler çıkabiliyor bunu göstermek için de bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık aslında. İşte projenin danışmanları var sanırım. Evet evet aslında yani bu projeyi hani biz kafamızdan uydurmadık hani bu projenin içeriğini eğitim içeriğinde ya da buluşmalarda hani bir sürü bir sürü insandan çok destek aldık işte iki eğitim yaptık ve geçen haftada iki eğitim Türkiye'de yapıldı bir eğitim de İsveç'te yapıldı Geçen haftada işte İsveç'teki katılımcıların olduğu iki tane de şey, İsveç'teki katılımcıların katıldığı, ve Türk katılımcıların katıldığı bir e, buluşma gerçekleştirdik. Orada aslında İsveç'te genç olmak ve Türkiye'de genç olmak üzerine bir şeyler tanıştık, bir şeyler konuştuk. Bu eğitimin böyle farklı farklı alanlardan danışmanları var projenin aslında. Onları siteden de bulabilirsiniz bu şeyleri. Öyle aslında benim... Zamanımız biraz kısaldı. İsterseniz e, bu projenin devamı gelecek mi veya hı hı. 2012 için neler düşünülüyor? Bunu konuşalım. Ardından da bir e, fragman müziği var sanırım. Evet, evet. Bir de öyle. onu dinleyelim. Sonra vedaleyelim tam niyecelerimize. Çok kısa ben hemen e, 2012'de de aslında bu projenin bu sitenin devam etmesini istiyoruz ve devam edeceğiz e, ve de aynı zamanda bu projenin bir benzerinin tekrar Olof Palme merkezine başvurduk İsveç Gençlik Konseyi'yle. Projenin birazcık daha donanımlı hale gelmiş halini tekrar devam ediyor olacağız. Bizi de Gençlik Çalışmaları Birimi nokta.org sitesinden takip edip bu proje ve eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Birazdan dinleyeceğimiz şarkı da aslında yine bu projenin bir fragmanı çekildi ve fragmanında gönüllü arkadaşlar müzik yaptı. Can ve Şevket bizim için çok güzel bir şarkı yaptı. O da aslında fragmanın müziği ve yani bu site deki bütün videoları ve fragmanları da işte YouTube'da bir marzatın var ekrandında ya da bir marzatın var nokta bulabilirsiniz. Son olarak şey sormak istiyorum. 2012'de yapacağınız projeye aynı kişilerle mi devam edeceksiniz? Başka katılımcılar olacak mı? Olsa da size nasıl ulaşabilirler? Ne, ne yapmaları gerekiyorlar yani böyle kısa filmler çekip sizin ekibinize dahil olabilmek için? Ee, biz aslında gençlik çalışmaları biriminin e, internet sitesinden bulabilirler gençlikçalışmalaribirim.org yani bütün yaptığımız projeler bütün gerçekleştirdiğimiz yayınların hepsini oradan takip edebilirler projeyi de bir birmaruzatımvar.org'dan takip edebilirler. Yani yeni yapacağımız eğitimi tekrar açık çağrı yapacağız ve birçok mail gruplarına atacağız. Oradan haberdar olabilirler. Eğitime muhtemelen farklı katılımcılarla devam ediyor olacağız. Çünkü benzer bir eğitimi gerçekleştireceğiz aslında. Birazcık daha donanımlı, birazcık daha işin içinde videonun olduğu, teknolojinin olduğu ve sosyal medyanın olduğu daha kapsamlı bir eğitim olacak 2012'de. Ee, projenin benzerini gerçekleştirirken ama belki de aynı katılımcılar da katılabilir. Aslında hani başvuranlar arasında hani bu eğitimi ne kadar istediğini ve bu eğitimi aldıktan sonra yani kendi örgütü ya da o derdi hakkında ne kadar aktivist davranacağıyla ilgili bir şeyler olabilir. Ee, Gençlik çalışmaları biriminde ee, yani Google'da da aratabilirsiniz, Twitter'da da var, Facebook'ta da var. Bizim yap gerçekleştirdiğimiz projeler hakkında her türlü bilgi oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda top, beraber çalıştığımız toplum yönleri vakfının da Toko takip edebilirsiniz yaptığı projeleri ve benzer şeyleri. Teşekkür ederiz Kenan. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Bize bilgi verdiğin için bir maruzatım var e, projesiyle ilgili. E, biz de o zaman e, iletişim bilgimizi verelim. Ee, varsa e, sizin de yorumlarınız ve görüşleriniz oradan bekliyoruz. Ee, açıkçası 2011 yılına dair görüşler de olabilir. Çünkü bir seneyi geride bıraktık ve e, ne kadar ilerlediğimizi ve ne kadar gelişimizi bize görmek istiyoruz. E, mail adresimiz şöyle sözküçüğün radyo gmail.com e, aynı zamanda Facebook ve Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. E, bitirişi gizemden bekliyoruz. <gülüyor> Öncelikle bu sıkıcı Pazartesi gününde bizi eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, maalesef bu programımızın da sonuna geldik. Haftaya Pazartesi sanırım yine benimle beraber olacaksınız. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.